Evet. Mucizeli telefon numarasını verelim. 0212 343 4145. Bir de Efsunlu web sitemiz var. Acicradio.com adresi. Orada da şeyle üzerinde böyle e, muskı olan bir destek olun düğmesi var. Ona tıklayabilirsiniz. Hani böyle şeyleriniz, batıllarınız varsa açık radyo onlara da açık diyoruz. <gülüyor> Çünkü bizi bozmuyor yani. Yani insanlar e, inançları, görüşleri, e, fikirleri ne olursa olsun bir arada yaşayabilirler.